Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin teknik masada bugün Selahattin Çolak'la birlikteyiz ve konuğumuz Şaziye Karlıklı merhaba Şaziye Hanım merhaba Hoş geldiniz programımıza. Bugün Şaziye Hanım'la birlikte Şaziye Hanım'ın yazdığı biyografilerden birisi olan ve Doğan Kitap'tan yayınlanan ve benim elimde 3. baskısı var şu anda. Bilmiyorum daha çok baskıda yapmış olabilir ve yapar da yani bu kitap. Benli Belkıs, efsane aşkların kadını biyografisini konuşacağız. Ben öncelikle sizi çok tebrik ederim Şaziye Hanım. Çok şahane bir biyografi Benli Belkıs. Ve nedense bizim edebiyatımızın çok rağbet görmeyen bir türü biyografi hala çok az yazılıyor. Şimdi biraz bu biyografi yazmakla başlamak istiyorum ben. Çünkü siz Benli Belkıs biyografisinde Benli Belkıs'ın hayatını kendi hayal gücünüzle de birleştirerek, araları böyle çok şahane doldurarak ve bağlayarak <gülüyor> anlatıyorsunuz. Neden böyle bir e, anlatım tarzını tercih ettiniz? E, aslında bu, e, bu tarzı benim sevmemin en temel nedeni e, gazetecilikten geliyor olmam. E, gazetecilikte bildiğiniz gibi bilgiyi, duyduğunuzu, araştırdığınızı başkalarına anlatmakla ve e, işte en anlaşılır biçimde anlatmakla yükümlüsünüz. Çok uzun yıllar gazetecilik yapınca e, tümüyle kurguya geçmeniz e, neredeyse imkansız hale geliyor. E, çoğu hep gerçekleri merak ediyorsunuz. E, ben bir kadının yani benli bir hayatını yazarken de, ee, aslında bir belge kitap olmasını istemiştim başlangıçta yani tümüyle belgelere dayanan bir kitap olmasını istemiştim ama ortaya tabii bir de hani okuma zorluğu çıkıyordu. Ee, bunu daha nasıl keyifli hale getirebilirim diye düşündüm. O zaman işte sorular sormaya başladım. İşte Benli Belkız Mısırlı önemli bir paşa ile evlenmiş ve İstanbul'da işte Büyükada'dan bir saraya gelin gittiği zaman o sarayın içinde neler hisseder, ilişkileri nasıl olur? Soru sormaya başladığınız zaman bir takım cevaplar geliyor. O cevapları da yazdığım zaman mesele hem gerçekle kurgunun kavuşması oldu. İşte kendim sevince de dedim başkaları da sevecektir evet. <gülüyor> öyle çıktı ortaya. Ee, peki e, Benli Bel kısa yazmak nereden aklınıza geldi? belli Bel aslında böyle bir çocukluk hikayesinden, e, çocukluk, hikayesi çocukluk hikayesinden Beli Bel kısa hatırlıyorum ben. Ya bana çok sık anlatıldığı için ya da debilim hafızam güçlü olduğu için bilmiyorum böyle kırmızı topuklu rugan bir ayakkabı. E, alınmasın çok ısrarcı olmuş, olmuşum diyeyim. E, ama tabii yani çocuk ayakkabısı olmadığı için almadıkları gibi bir de benimle daha geçmişler. Aa bu büyünce benli bir kız olacak diye bu böyle benim kulağımda kalmıştı. Yani ne kadar o, o ayakkabıda da gözüm kalmıştı. E, kal o benli belkısı çok hafızama yerleşmişti da sonra yani ilerleyen dönemlerde çok sık duydum yani bana söylenmedi ama işte bir benle belki sembolü kadınlara dendiğini çok sık duymuştum. Ben kurgu biyografiye başlamadan ve gazeteciliği bıraktıktan sonra, Kurum tarihleri çalıştım. O kurum tarihlerini de yine böyle işte belge ve bilgilere dayanarak araş, işte, araştırdım, inşa ettim diyelim. Gazete taramaları çok sık yapıyordum. Ve o işte magazin sayfalarında çok sık rastladığım bir kadındı benli belki. Dedim buymuş demek. Benim çocukluğumda bana yakıştırılan <gülüyor> e, kadın. Sonra işte yani emeklilik hayatı gelip de... İstediğim şeyleri yazma kararı alınca Benli Berkis ile başladım ee, ve çok yani yani bu kararı aldıktan sonra araştırmayı derinleştirince çok doğru bir karar olduğunu anladım çünkü Benli Kız gibi bir figürün peşinden gidince e, sadece Türkiye'nin değil dönemin dünyadaki önemli ülkelerinin hikayeleri, işte ne bileyim ekonomisi, sosyal yapıları, e, cemiyet hayatları hepsi böyle sapır sapır dökülmeye başladı. ve çok ilginç bir hal aldığı hikaye ve yani yazmaya değer bir şey çıktı. Evet kesinlikle çok ilginç bir hikaye ve dediğiniz gibi farklı coğrafyalara yer alan ve ikinci farklı coğrafyalarda geçen ve ikinci Dünya Savaşında hem Türkiye'yi hem de farklı coğrafyaları çok başka bir gözle gören bir kitap aslında Ben Nibel bir taraftan da. Yani siz başlangıçta bunu amaçlıyor muydunuz bilmiyorum ama ben kendi adıma çok şey öğrendim ve çok şaşırdım kitabı okurken. Özellikle bu İkinci Dünya Savaşı'ndaki casuslar hikayesi kitaptaki en ilgi çekici unsurlardan birisi. Hatta birkaç tarihçi arkadaşıma da söyledim böyle bir kitap var. Biliyor musunuz işte bunlar bunlar oluyormuş, siz buna dair çalışmalar biliyor musunuz falan diye çok ilgilerini çekti onların da. Yani bu süreci araştırmak nasıl oldu sizin için? Yani belge toplamak daha çok çünkü basın kaynağınız olmuş. <gülüyor> ee, öncelikle böyle yani bu kadar malzemeye ulaşacağımı hiç tahmin etmiyordum. Yani ben sonuç olarak bir kadını yazmak istiyordum. Tabii o kadının hayatını araştırırken karşıma e, pek çok şey çıkacağını biliyordum ama bu kadar bir zengin malzeme ile karşılaşacağımı gerçekten bilmiyordum. Beni de çok şaşırttı bu araştırma süreci. E, benim için yani benle belki de öyle oldu. İkinci kitap Emin Adalet de böyle oldu. İç araştırma kısmı yazma kısmından çok daha keyifli ve eğlenceli geçti. E, çünkü yani bir kere bilmediğinizi öğreniyorsunuz. Bir de şöyle bir şey. Mesela bir e, bir gazete küpüründen bir bilgiye ulaşıyorsunuz. Yani ee, o gazete küpüründe aslında çok küçük bir ipucu var. Yani işte Oppenheim, Almanya'daki çok önemli şarkıya atçı Oppenheim'ın evine konuk olduğu yazıyor. Gazete sadece o kadar yazıyor. İşte ya da neyse onun evinde geçirdiği o şark kıyafetlerini giymesi falan filan. Sonu bu adam ki, yani, tabii ki biliyordum Oppenheim'ın önemli biri olduğunu ama işte oturup hayatımda Oppenheim'i araştırmamıştım tabii ki. Ee, peşine düşünce e, inanılmaz bir e, hikaye ortaya çıkıyor. Çünkü Oppenheim aynı zamanda Türklerin Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların yanına girmesinde e, rol oynayan mimarlardan biri e, derken orada başka bir hikaye örülüyor. E, o izi yani o izi takip ettiğiniz zaman e, her ipucu başka bir kapı açtı, her kapı başka bir koridora çıkıyor. E, ne bileyim hani bir puzzle gibi, puzzle'ın parçalarını birleştirmek gibi eğlenceli bir tecrübeydi. Sonra bunları yaz, yani başta da belirttiğim gibi bunları da yazıya döktüğünüzde, A neden, niçin, öyle midir, böyle midir sorularını sorduğunuzda da işin işte kurgu bölümleri saçıldı ortaya. Evet, yani gerçekten sizin de bir dedektif gibi çalıştığınız çok belli kitabı okurken, bir de tabii bu basın da çok önemli. Çünkü birçok tarihi belgenin bize anlatmayacağı şeyleri, e, bu dönemin gazetelerinde e, küçük ayrıntılarla görmek mümkün ve o ayrıntıların e, zenginliğinin e, farkında olmak da çok değerli. Bence bu da başka bir gözü gerektiriyor. Bu da herhalde sizin dediğiniz gibi gazeteci olmanın getirdiği bir avantaj. Bir de kitapta okuduğumuzda şeyi görüyoruz. Ben biraz hayflandım e, kitabı okurken benzer bir şeyi Fikret Adil'in kitabını yani kitaplarını okurken de hissediyorum. Yani o zamanların. 30'ların kırkların, Türkiye'si, İstanbul'u o kadar şey ki canlı, sonra ne diyeyim birçok milletten insan var, çok daha dünyaya açık, biraz daha dünyayla kurulan ilişki, daha çok yönlü gibi sanki. Bilmiyorum siz de öyle düşünüyor musunuz? Evet. Kesinlikle aynı fikirdeyim. E, döne, yani Dönemin sosyal hayatı gerçekten e, inanılmaz renkli. E, bunda tabii şeyin etkisi var. E, yani sonuç olarak Osmanlı yıkılalı çok çok az. Eski yani çok az olmuş. E, eski devletin alışkanlıklarını sürdüren bir cemiyet var. E, Türkiye yeniden inşa ediliyor. Ee, kıymet gören e, işte bilim adamları, e, işte sanatçılar, siyasetçiler, e, herkes bir şey inşa etme peşinde. Yani bu inşa etmek hem ülkeyi kurmak anlamında, e, hem de kendilerini var etme çabaları var. E, bu tabii inanılmaz yani bu yeniden kurulma hikayesi bir canlılar yol açıyor. Ama aynı canlılık diğer ülkelerde de var aslında. Yani e, şu anda da mesela dönemin Almanya'sı, dönemin İngilteresi, dönemin Mısır'ı, Mısırı şimdi Mısır. Evet, şimdi olduğundan çok daha renkli ve hareketli. Evet yani beni de çok çok şaşırtmıştı. Mesela şey çok yani çok basit bir şey ama çok şey çok ilgimi çekti. Benim insanlar bu kadar kolay seyahat ediyor olabilmeli. Evet. Yani evet, evet. E, bir bakıyorsunuz Mısır'dalar, bir bakıyorsunuz Berlin'de buluşmuşlar. Yani bu bir tek için değil, benli belki için değil. E, yani insanlar inanılmaz çok geziyorlarmış ve bunu kolaylıkla yapabiliyorlarmış. E, ben hep şey düşünürdüm yani bu kadar çok seyahat etmek ancak işte ne bileyim 90'lardan sonra <gülüyor> mümkün olmuştur. Ne bileyim işte <gülüyor> uçaklara erişimin kolaylaştırıyor. Falan. Ama hayır, belli bir kesim için öyle değil yani asla bulundukları ya da doğdukları şehirde kalmamışlar. Ama bu tabii şey için geçerli yani o tırnak içinde söylüyorum cemiyet hayatında rol alan insanlar için geçerli. Evet doğru bu sınıfsal bir şey. Aynı tabii zamanında. tabii. Bunu unutmamak gerekiyor. Evet bir ara verelim isterseniz e, şimdi Şaziye Hanım. Ve ne çalalım? Benli Belkıs için çalalım isterseniz bugün. Valla e, onun yakın arkadaşı e, Benli Belkıs gibi bu topraklarda doğup böyle Avrupa'yı sarsın isimlerden biri olabilir. Dario Moreno. Evet. Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Sevay Şahin ve konuğumuz Şaziye Karlıklı ile birlikte... Benli Belkıs'ı, efsane aşkların kadınını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde Şaziye Hanım'ın bu biyografiyi yazma sürecinden ve 1930'ların, 40'ların renkli hayatından bahsetmiştik. Şimdi buradan devam edeceğiz. Bir de şöyle bir şey var. Benli Belkıs'ın... Bu 30'lardaki, 40'lardaki evet cemiyet hayatından üst sınıftan gelen bir kadın. Fakat son derece entelektüel bir kadın. Ve çok ne diyeyim, özgür ruhlu bir kadın. Yani böyle bir kadın figürü olarak varlığı da aslında çok güzel ve heyecan verici bir şey bence. Öyle değil mi? Siz ne de dersiniz? E, sıkıtlıyorum. E, şimdi Şuraya dikkat çekmek istiyorum. E, Beni belki kız bütün işte e, gelişmesini varlığını Cumhuriyete yapmış ama e, doğduğu yer Osmanlı ve babası bir Osmanlı paşası. E, Hilafet orduları komutanının kızı e, ve o dönemdeki e, paşa kızlarına, ee, hanedana yakın çevre kızlarına baktığımız zaman hemen hemen hepsinde bu, bu özgüveni görüyoruz. Ee, yani onları e, halk, e, halktan ayırmak gerekiyor. Gerçekten çok özel koşullarda ve çok özgürlük ortamında yetişiyorlar. Ee, eşlerini seçme şanslarına sahipler e, ya da işte aileler seçecekse onlar için en uygun seç eşleri seçiyorlar. Eğer bir konuda yetenekleri varsa o konuda özel dersler alabiliyorlar. Ee, ciddi imtiyazlı bir sınıftan geliyorlar. Ee, Beni belki de e, paşa torunu, paşa kızı olmanın imtiyazını tabii ki yaşamış. Yani işte e, bir değil birkaç dil öğrenmek onların. Yazgısı gibi bir şey yani onu öğrenmezse olmazlar. Çünkü neden? İşte e, kendisi gibi işte ne bileyim bir paşa oğluyla e, evlenecek. Yani kaderleri o anlamda e, baştan çiziliyormuş. Eğer şey yapmazlarsa ne bileyim ben e, ressam olmazsa bir şey olmazsa o da bir şey olmamış zaten. E, yatırımını... E, Güçlü bir erkeğin yanında yer almak üzere yapmış ailesi. Görüyoruz zaten bunu. İşte Üsküdar Amerika'da okuyor ve ama 14 yaşında evlendiriliyor ve yine e, bir paşaoğlu ile evleniyor aslında. Yani tamam Cumhuriyet'in ilk e, tütün tüccarı diye geçiyor kocası ama yok hayır yani bir paşa çocuğu ve ondan sonra bütün ilişkileri de öyle. Yani Osmanlı'nın üst düzeyinden gelen yani insanlarla. E, ilişkilerini sürdürüyor. E, bu e, aldığı entelektüel düzeyi yüksek bir kadın. Sonra Cumhuriyet kurulup da e, sanatçılarla serbest ilişki kurabilince yani işte ne bileyim o dönemin markizleri, lebonları, ev toplantıları kendini daha da geliştiriyor. E, yani bu e, İmtiyazlı bir zeminden sonra kendini geliştirecek bir cumhuriyet sistemi de buluyor. Yani her şey ona çalışmış aslında. Savaşlarda dahil olmak üzere. Evet evet doğru. Her şey ona çalışmış. Haklısınız ve o da e, aslında her şeyi bir e, ne diyeyim... E, ümkana dönüştürebilmiş birisi o anlamda zeki de birisi aslında. Yani çok bunların yani, e, belki de yani belki hangi kelimelerle tanımlayacak olursa ol, o, olursam şey yani cesur, zeki, entelektüel e, ve güzel yani evet. güzel olmak o dönemde çok önemli bir şey tadı. Bir de şey var konuşma becerisi iyi bu da insanları etkiliyor bu meraklı ve entelektüel olması çünkü. Ee, bu da benim yani en azından ben kitabı okurken öyle düşündüm. Ee, sadece e, güzellik değil yani sadece göz değil kulak da e, dönemde onu farklı kılan bir e, kadın figürüne e, dönüştürüyor sanki. Kesinlikle doğru. Yani işte e, bir Paris'te bir süre yaşıyor, Berlin'de bir süre yaşıyor ve oradan işte mektuplar gönderiyor. İtalya'da dahil buna. Oradan gönderdiği mektuplar sadece işte gece kulüpleri, kuaförler, lokantalar falan değil. E, kitap fuarları, sanat şenlikleri e, oralara gidiyor ve gözlemlerini buraya, buraya yolluyor. E, ki ondan beklenen, Türk basının ondan beklediği işte e, sanat hayatını buraya aktarması değil. Ama satır aralarına mutlaka ve mutlaka sıkıştırıyor. Yani... E, o çevrede olarak besleniyor bence ve orada da olmak istiyor. Yani bence onu işte e, güzel bir cemiyet kadınından ayıran da bu. Evet kesinlikle sadece güzel bir cemiyet kadını değil bir de siz de biraz önce bahsettiniz. Yani imtiyazlı bir ailenin e, çocuğu olarak kendisine biçilmiş bir e, yolda var bunu kullanıyor. Ama mesela Fahri Nisa Zeyd işte sanatçı olmayı tercih ediyor. O başka yine imtiyazlı bir ailenin e, kızı olarak. Belki ikisi, ikisini e, düşündüğümüzde. E, bir de şöyle bir şey e, diyebilir miyiz e, acaba Ben'le belkis için? E, her şeye rağmen özgür bir kadın olmak istiyor. Yani özgürlük, yani siz de biraz önce söylediniz özgür, cesur. Yani özgürlük ve bir kadın olarak özgür olmak e, böyle onun için e, çok önemli bir unsur. Ve her anlamda özgür olmak. Kesinlikle katılıyorum. Ee, zaten yani temel, e, temel hedefi aslında biraz da o 30'lu 40'ların havasıyla haz arayışı. O haz arayışı önemli ve bu yolculuğunda bunu tek bir erkekle, tek bir mekanla, tek bir evle sınırlandırmak istemiyor bu kadın. Yani sürekli dahasını istiyor, yenisini görmek istiyor, merak ediyor ve bunu da yapabilmesinin tek şartı özgür olmak ve bunu sonuna kadar da kullanıyor bence, çok da iyi ediyor. <gülüyor> Evet, evet bence de öyle. Yani e, çünkü mesela bu dönemdeki edebiyat metinlerine baktığımızda böyle özgür kadınlar hep şey görülür, kötü kadın aynı evet, zamanda. Evet. Evet. Yani, evet. O özgürün bir özgürlüğün bir sınırları olması gerekiyor ama hani e, benli ve erkek kendi hayatıyla bu sınırlara meydan okuyan bir kadın. Kısım. Kesin etkileyici bir e, tarafı var zaten bir auradan da e, söz etmek mümkün Ki, kitaptaki kapak fotoğrafına da baktığımızda bakışları benim çok hoşuma gitti mesela <gülüyor> yani şemsiyeden evet. gökyüzüne yukarıya doğru uzanan e, ve zarif ayrıca çok zarif bir e, kadın e, evet yavaş yavaş programımızın sonlarına geliyoruz e, Şaziye Hanım e, başka böyle biyografi projeleriniz var mı? Var, var. E, o kadar keyifli ki yazmak ve araştırmak e, meselesi e, benim için böyle bir keyifli oyuna dönüşüyor. E, Emine Adalet işte bu yıl çıktı. Şimdi başka yine başka bir kadının araştırmasına başladım. O da böyle hani dudağımı uçuklatan, hiç bilmediğim, aa bu da var mıymış, aa böyle miymiş e, dedirten bir araştırma sürecine başladım tabi biraz pandemi zorluyor pandemi süreci zorluyor istemez gidip hani ben kütüphanelerde çalışmayı çok seviyorum bazı yayınları dijital olarak indirmek mümkün ama karıştırmayı seviyorum ama işte artık mümkün olduğu kadar dijital kaynaklardan kitaplarımı getirdim okumalarıma başladım. Umarım seneye bir kitabım daha olacak. Yani bir kadını ne? daha tanıyacağız aslında. Bir edebi eser olarak bakmıyorum bu yazdıklarımı. Bir tür dediğim gibi bir belge gibi bakıyorum. Farkında yani etmişsinizdir tabii. Bir sürü dipnotu var. Ee, i̇nsanlar belki bunu oku, okuyan insanlar e, buradan başka kaynaklarla başka hikayeleri atlayabilirler. Hani bir yol da açabilir diye düşünüyorum. Böyle. Yok, çok ellerinize sağlık. Bence çok büyük bir boşluğu dolduruyorsunuz ve çok keyifle okunan biyografiler bunlar. Ee, ve kadınların kadınların hikayesini anlatmasını onları görünür kılmasını e, çok değerli buluyorum ben bunların daha da artmasını e, diliyorum sizler gibi e, birçok e, yazar tarafından onların seslerinin daha duyulabilir olması çok önemli. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için. Ben çok teşekkür ederim. çok hoşuma gitti. Bel belki'sin sesi bir kez daha duyuldu. Kendisinde hoşuna giderdi umarım. Evet bence de Hoşçakalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar.